Onlardan her kim doğrusu ben ondan başka bir ilahım derse biz onu da cehennemle cezalandırırız. İşte zalimleri Avelem yarılardına ve ve İnkar edenler görmediler mi ki şüphesiz gökler ve yer birbirine bitişik idiler de onları ayırdık. Ve her canlı şeyi sudan yaptık. Hala iman etmiyorlar mı? Onları sarsar diye yeryüzünde buna mani olacak sabit dağlar yaptık. Ve orada genişçe yollar açtık. Ta ki doğru gidebilsinler. <gülüyor> Göğü de düşmekten muhafaza edilmiş bir tavan yaptık. Onlar ise onun delillerinden Yüz çeviren kimselerdir. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. li beşerin Ey Resul, senden önce de hiçbir insana dünya hayatında ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen sanki onlar dünyada ebedi kalacak kimseler midir? Her nefis ölümü tadıcıdır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deneriz ve ancak bize döndürüleceksiniz. <gülüyor> Muhammed İnkar الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِي يَذْكُرُ وَهُوَ بِذِكْرِ edenler ise seni gördükleri zaman seni ancak alaya alırlar İlahlarınızı diline dolayan bu mudur derler Halbuki onlar Rahman'ın kitabını inkar edenlerin ta kendileridir. İnsan çok sabırsız, çok aceleci olarak sanki aceleden yaratılmıştır. Yakında size ayetlerimi, tehditlerimi göstereceğim. Artık benden onu acele istemeyin. Eğer iddianızda doğru kimseler iseniz bu vaat edilen azap ne zaman diyorlar? <gülüyor> İnkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları ve kendilerine yardım da edilmeyecekleri o zamanı biliyor olsalardı o azabı bu kadar acele istemezler. <gülüyor> Bilakis kıyamet onlara ansızın gelecek de onları dehşete düşürecektir. Artık ne onu geri çevirebilirler... Ne de kendilerine tevbe için mühhlet veridir Andolsun ki senden önceki enbiya... peygamberler ile de alay edildi de onlarla maskaralık edenleri. O kendisiyle alay etmekte oldukları şey kahredici bir azap olarak kuşat verdi. De ki, gece ve gündüz rahmanın azabından sizi kim koruyabilir? Hayır. Onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirenlerdir. <gülüyor> Yoksa onlar için kendilerini azabımızdan men edecek bizden başka ilahlar mı var? O ilahlar ne kendi nefislerine yardım edebilirler ne de tarafımızdan onlara sahip çıkılır Velemta'ne ve hatta min Hayır onları da atalarını da dünya nimetlerinden faydalandırdık Nihayet ömürleri kendilerine uzun geldi. Ölmeyeceklerini sandılar. Şimdi görmüyorlar mı ki muhakkak ki biz yeryüzüne kafirlerin memleketlerine müminlere yardım etmek suretiyle geliyor. Onu etrafından Müslümanların fedihleriyle eksitip duruyoruz. O halde galip gelenler onlar mı? <gülüyor> وَلَا يَسْمَعُصْمُ الْدُعَاءَ sizi ancak vahiy ile korkutuyorum. Fakat sağırlar korkutulmakta oldukları zaman çağrıyı işitmezler. وَلَا اِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا Ant olsun ki onlara Rabbinin azabından hafif bir kokucuk azıcık dokunsa elbette eyvah bize gerçekten biz zalim kimselermişiz derler. <Sessizlik> Kıyamet günü amellerin tartılması için adalet terazilerini kurarız. Artık kimse bir şeyle haksızlığa uğratılmaz. Hardal tanesi ağırlığında bir amel bile olsa onu getiririz. Hesap görücüler olarak biz yeteriz. Ve <gülüyor> Celalim hakkı için Musa ve Harun'a hak ile batılı ayıran Furkan'ı ve takva sahipleri için bir ışık ve bir nasihat olan Tevrat'ı verdik. Tevrat'ı <gülüyor> verdik. Takva sahipleri o kimselerdir ki yalnızken de Rab derinden korkarlar. Onlar kıyametten de korkan kimselerdir. İşte bu Kur'an'da mübarek bir zikirdir ki onu biz indirdik. Şimdi siz onu inkar edenler misiniz?'